Bu zamanda bir genç kendini haramlardan evet. nasıl koruyabilir? Hocamızdan öğrenelim. Evet. Tabi hakikaten zamanımız zor bir zaman. Ee, Yusuf Peygamber siz bahsettiniz. Yusuf Peygamber'e bir heytelek hadi gel diyen bir tane şer kapısı varsa günümüzde maalesef onlarca yüzlerce şer kapısı dinini yaşamak isteyen Müslümanları çağırıyor. Zor ve şehvet nefisle de devamlı insanı kötülüğe çağırıyor. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifi var. Müslüm'de geçen der ki Efendimiz köfetin şehvet yani cehennem şehvetlerle çevrilmiş. Hakikaten insanın nefsine hoş gelen aynı zamanda maalesef insanı da cehenneme götürmeye sebep olabiliyor. Dini yaşamak gerçekten zor. Ancak bir Müslüman genç nasıl dinini yaşamalı? Öncelikle çevresini çok iyi tespit etmeli, tayin etmeli. Kendisine iyi arkadaşlar edinmeli. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Ey müminler ve doğru söyleyenlerle beraber Ey Müslümanlar Allah'tan korkun. Ve sadıklarla, doğru insanlarla beraber olun. O zaman bir Müslümanın İslam'ı yaşayabilmesi, İslam dairesi içerisinde hareket edebilmesi için hareket ettiği alanı, çevreyi çok güzel seçmesi lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, Efendimiz bir bir adamdan bahsediyor. Yani herkesin bildiği bir hadis. Adam 99 tane insan öldürmüş. Ve daha sonra 100. de öldürmüş. Ve alim bir insana gelmiş. Tövbesinin kabul edilip edilemeyeceğini sormuş. Ve o alim insan ona bazı tavsiyelerde bulunmuş. Tövben kabul edilir ama... Senin bu tövbende sadık kalabilmen için, sabit kalabilmen için ilk şart bulunduğun ortamı terk edeceksin. İşte filan yer var, orada abid insanlar, kaliteli insanlar var. Onlarla beraber olacaksın ki tövbende sabit kalasın. Şimdi dolayısıyla bir Müslüman delikanlı eğer kendi çevresinin, çevresinde İslam'a muhalif olan, aykırı olan şeyler yapılıyor ve kendi de onları terk etmiyorsa, bugün namaza başlasa Allah muhafaza etsin yarın yine namazından olabilir. O zaman iyi bir çevre e, tercih etmesi lazım. Yine kardeşimize önemli bir şeylerden bir tanesi camiye, cemaate cemaate alışması lazım. Yani hakikaten bir Müslüman genç camiye gittiği zaman, cemaate gittiği zaman e, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bakın Fatiha suresinde ''İyyâkena'budu ve iyâkenesta'in'' diyor. Dememize emrediyor. Yani ya Rabbi yalnız senden yardım isteriz. Bakın biz cemaat olarak ve yalnız sana kulluk ederiz. Yine cemaat olarak. Dolayısıyla bir Müslüman cemaatle beraber cami cemaatiyle cemaati dahil olduğu zaman devam ettiğinde mutlaka ve mutlaka bir etkisi olacaktır. İslam dairesi içerisinde kalmanın etkilenecektir. etkilenecektir. Yine iyi insanlarla beraber olmak ve Allah dostlarının devamlı tavsiye etmek lazım. Allah dostlarının hayatını okumak, sahabe-i kiramın hayatını okumak. Mesela bir Yusuf peygamberi Kur'an-ı Kerim'den tefsirleriyle beraber okumak. Bir gencin kendisine verilen bütün yakışıklılığa, güzelliğe rağmen ve kendisine sunulan bütün nimetlerine rağmen elinin tersiyle sırf Allah için. Hatta ayet-i kerimede diyor ki Cenab-ı Hak onun diliyle Rabbi mimme iley. Ya Rabbi hapis, zindan hayatı bugünkü hapis gibi de değil. Bugünkü cezaevleri gibi de değil. Artık yemek yok, su yok, karanlık. Tam bir zindan. Tam bir zindan. O zindan hayatı bile bunların beni çağırdığı kötülükten daha iyidir ya Rabbi benim için. Şimdi Yusuf Peygamber insan okuduğu zaman o zaman kendisine gelecek. Sahabe-i kiramı okuyacak, bakacak ki Allah Resulüne destek olanların çoğunluğu hep genç. Saad İbni Ebu Vakkas, Mus'ab, Hazreti Osman, Talha hep genç sahabeler bunlar. Onları da okuyup öğrendiği zaman kahraman edinecek kendisine ve bir insanın günahın karşısında nasıl direneceğini onlardan öğrenecek ve Allah'ın izniyle direnecek inşallah. i̇nşallah.